Dersin ilk yarısında paralel devlet konusuna değindiniz. Problem Bakara Suresinin 165. ayetinden mi kaynaklanıyor? Gerçi soru ifadesi yanlış olmuş ama. Yeryüzünde fitne bozgunluk çıkaranlar sürgün edilmeli veya idam edilmeli cezası fitne fesadı önlemek gayesiyle mi? Bu problemi çözmek size ve tüm müslümanlara pucurat 9'a göre farz değil mi? Vekel mena nas men yettehidu min dunillahi andadun yuhibbuna wa hum ka hubillahi wallahu wallazina amanu ashadu hubban lillahi wa lillazina zalemu yaduruna alazaba inna quwwatellahi jami'a wa inallaha shadidul azab Burada böyle bir şey yok acaba bu innema cezaul olabilir bir şey olur o herhalde eee Maide 35. ayeti bu değil belki yani Neyse. Şimdi sorudan devamlıyor anlaşalım. Fitne başka, bozgunculuk çıkaranlar idam mi, edilmeli fitne, mi? Fitne ve bozgunculuk çıkaranların verilecek cezalar işledikleri suçla orantılı cezalardır. Çünkü ayet-i ''Ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetün misluha'' diyor. Hiçbir ayet tek başına değerlendirilmez. Çünkü Allahü Teala bir ayet indirdiği zaman onu açıklayan ayetler ve örnek ayetler indirmiştir. Onları birleştirdiğiniz zaman sistem ortaya çıkar. Yani hikmet ortaya çıkar. Dolayısıyla o ayet-i de terör suçuna verilen cezalar söz konusudur. Şeyin yani e, bu Bakara yüz, 165 değil de Maide 35. Maide 35. 30, 33 müydü? 30. 33. 33. Evet 33 olacak. Abi. Maide 33. ayette Allahu Teala macceza üllediğini hariribu Allah'ı rassu o diyor yani, e, Allah ve rasullüne karşı savaş açan kişiler şimdi Allah ve rasulne karşı savaş tabi Allah'ın koyduğu düzene karşı savaş yani sosyal düzeni bozan insanlarla ilgili şeydir şimdi burada diyor ki Allahü Teala ves'avne fi'l ardı fi fesaden yerüzne de bozgunculuk çıkarmak için gayret gösterirlerse en yukettelu öldürülmeleri ne zaman öldürülmeleri eğer öldürmüşlerse öldürülürler yani yoksa çünkü Allahü Teala ve cezâü siyyetin siyyetün mislâ diyor yani. ondan sonra ev bu ya da asılmaları tabi işte suçları biraz daha ağırsa e, yani adam öldürmüşler, diyelim yol kesmişler, insanları mallarını almışlar, o zaman da asılmak suretiyle öldürülür, biraz daha ağır bir ceza olur. ''Ev'tuqatta eydihim ve arculuhum min hilâfin'' ya da elleri ayakları çaprazı varı kesilir, i̇şte soygun yaparlar, insanların yani baskınlar yaparlar, ne bileyim, insanların mal ve can güvenliğini ortadan kaldırırlarsa yaptıkları suçla denk bir ceza Ondan sonra ''Ev tukatta eylihim ve arculun min khilâfin'' e, ''Ev yunfev minel art'' ya da bulundukları yerden sürgün edilirler. Ondan sonra ''Dâlike lehum hizgün fil dünya ve lehum fil ahireti adâbun azîm'' Bu dünyada onlar için bir rezilliktir, ahirette de büyük bir azapları vardır. Peki böyle ama işte bu burada yani Cenab-ı Hak'ın koyduğu kanunların hepsinde bir şey de vardır işmanlık yasası da vardır onun içerisinde. Orada diyor ki illelediine tevben min qabl takdiru aleyhim'' siz yakalamadan tevbe edenlere bu cezaları uygulamazsınız. Normal cezaları uygularsınız diyor. Fealemu enallahu gafurur rahim ki Allah gafur ve rahimdir. Yani demek ki bir insan böyle eşkiyalık, terör, şu bu suçlara şey yaptığı zaman eğer kendisi teslim olursa onun için pişmanlık yasası falan filan çıkarmaya rüzgün yok. Cenab-ı Hak bunu buraya koymuş. Yani o insanlara her dakika yaptığından pişman olma ve tevbe etme kapısı açık olmalı. İşte bundan önceki dersimizde de anlattığımız gibi Yani evrensel, yani kişi ne yapmışsa onun karşılığını görmeli ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetin misra. Dolayısıyla o yaptığı şeyde tüm toplumu rahatsız ettiği zaman ona göre cezası artar. Ben e, kendisi teslim olursa şey yapmadan, sizi onu araştırmadan o zaman demek ki artık ıslah olma yoluna girmiştir. Ona göre de cezasında hafifletilme olur. Hafifletilme de yani bu ağırlıkta değil, diğer ayetlerde yazan şekildeki cezalar demek olur. Evet.